بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من حازوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عقته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 ve küle muhdeşte bidâa, ve küle bidâa zâllâl, ve küle zâllâlâtın fiñ nahr. (Allah) ﷻ ﯾَوَّدَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ عُنُوَذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْرَّجِيمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنَ أو أَمْ أَمْ izin verirse kardeşler. kef suresinin ﯾَسْلَامًا ayetinden itibaren geçen, Hıdır Aleyhisselam ile ilgili kıssası üzerinde duracağız. Ne kadar ilerleyebilirsek ilerlemeye çalışacağız inşallah. Kevh Suresi Mekke'de inmiş bir suretir. Kevh Suresine baktığınız zaman Allah Subh'anü ve Teala Yahudilerin soruları üzerine Kevh Suresini nazil etmiştir. Yahudiler Mekkeli müşriklere Musa'ya, Muhammed'e gidin şu üç kıssadan sorun. Eğer biliyorsa o bir peygamberdir ama bilmiyorsa o bir yalancıdır demişlerdir. Mekkeli müşkler bunu sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların sorularına cevap vermiştir. Ve Kehf suresinde arka arkaya Ashab-ı Kehf'in kıssası başka başka kıssalar ve o kıssalardan bir tanesi de Musa aleyhisselam ile Hıdır aleyhisselamın kıssası zikredilmiştir. Adeta Allah subhane ve teala Yahudilere şöyle seslenmiştir. Musa size gönderilmiş bir peygamberdir. Ve siz Musa'nın hikayesini kitabınızda okuyorsunuz. O ilmi tahsil ettiniz. O bile o bile bilmediği hususlar vardı. Niçin putperestlere yanlış akıl veriyorsunuz? Diyorsunuz ki, gidin Muhammed'e bunları sorun. Muhammed bunları biliyorsa peygamber, bilmiyorsa niçin peygamber olmasın? Musa'nın da bilmediği şeyler vardı. Ama Musa bilmediği şeyleri öğrenmek adına gitti bir başkasına tabi oldu. Bir şeyi bilmemek, bir şey hakkında bilgi sahibi olmamak, Resul olmanın önünde bir engel mi? Elbette değil. Ey ehli kitap, ey Yahudiler, kitaba iman ettiğinizi iddia ettiğiniz halde, elinizde kitap olduğu halde bir taraftan sizden kat be kat uzak kimselere din olarak, yaşantı olarak, Akide olarak uzak kimselere akıl veriyorsunuz. Ve verdiğiniz akıl da yanlış bir akıl. Bakın alın size. Şimdi müşrikler gelip deseler ki... ...Muhammed sizin söylediğiniz kıssaları bildi. Dediniz ki ey Yahudiler... ...Muhammed'e gidin bu kıssayı sorun dediniz. Tamam biz de sorduk bildi. Hadi ona iman edin deseler. Hatta onun anlattığı kıssalarda... ...sizin iman ettiğinizi iddia ettiğiniz Musa'nın bile bilmediği şeyler varmış deseler ne diyeceksiniz? Bundan dolayı arkadaşlar bu kıssa öncelikle yanlış akıl vermemeyi, yanlış akıl verirseniz böyle rezil bir duruma düşeceğinizi bize gösteriyor. Diğer taraftan Mekkeli müşriklere de kıssada bir mesaj vardır. Mekkeli müşrikler mallarından dolayı, evlatlarının çokluğundan dolayı, aşiretlerinin güçlü olmasından dolayı Risaletin kendisine verilmesini bekliyorlardı. Allah onlara diyor ki ben seçerim bunu ben bu seçimde sizin bir hakkınız yoktur benim seçimlerim hikmet üzerinedir ben öyle hikmetli seçerim ki gerektiği zaman bir peygamberi bir kula tabi kılarım tabiiyet kesinlikle malla mülkle ki biraz önceki derste gördük tabiiyet malla değildir tabiiyet güçlü değildir tabiiyet tamamen Allah'ın dilemesine bağlıdır Allah kimi dilerse Kimine tabi kılar? Müslümanın veya kulun olması gerekirse bu tabiiyyetten razı olmasıdır. Anlaşılı değil mi? Yani neyi anlattık? Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın kıssasının kef suresinde yer almasının altındaki hikmetleri ya da ulemanın çıkardığı hikmetlerle hutbemize giriş yaptık. Bukhari kitab İlim'de rivayet ediyor. Bir arkadaşıyla... E, ihtilaf ediyor. O aradan oradan geçerken Übey kap geçiyor. Diyor ki biz arkadaşla Musa Aleyhisselam'ın o buruşlu kimse hakkında ihtilaf ettik. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey işittin mi? O da diyor evet işittim. Anlat başlıyor anlatmaya. İsrail bir tanesi bir gün Musa'ya sordu. Bu dünyada senden daha alim kimse var mıdır? Musa da dedi ki hayır. Ete'alemü ahadan a'leme minke. Senden daha büyük bir alem var mıdır? La dedi. Fe ahallahu azze ve celle ila Musa. Allah Subhanahu ve Teala Musa'ya vahyetti. Dedi ki: "Bizim Hıdır isimli bir kulumuz vardır." Musa dedi: "Ben ona nasıl gideceğim?" Allah Subhanahu ve Teala balığı ona ayet kıldı. Ayet kıldı ve Kehf suresindeki Bahs Musa aleyhisselam yola çıktı ve Kef suresinde bir okuyacağımız hadiseler meydana geldi. İmam Bukhari kitabı ül ilimde bunu bahsediyor arkadaşlar. Ve izgale Musa, Musa arkadaşına dedi ki, Musa aleyhisselam bir yola çıkacaktır. Lifetahu, gencine dedi ki, genç kişiye dedi ki, lifetahu ne demek biraz açıklayacağım. Musa aleyhisselam yola çıkacaktır. Yolculuğa çıkacağın zaman bir... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genel adeti yolculuk hakkında bilgi vermemektir. Ama Tebuk gazvesinde yolculuk hakkında bilgi vermiştir. Eğer bir yolculuğa çıkacaksak bu yol ile yolculukla ilgili gerekli bilgiler yol arkadaşımıza lazımsa onlara verebiliriz. Ama lazım değilse bizim bir kaidemiz vardır nedir? Lazım olmayan bilgiyi gereksiz kişilere vermeyeceksin. Nereye gideceğimiz? Hangi yoldan gideceğimiz, orada ne yapacağımız, beraber yola çıkacağımız arkadaşımıza lazım değilse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genel adetidir. Yolculuğa çıktığı zaman nereye yöneldiğini tabii ki bir savaş taktiği gereği söylemez. Ama bu taktiği tebük gününde ne yapmıştır? Yapmamıştır. Niçin? Uzun bir yolculuğa çıkılacaktır. Uzun bir yolculuğa çıkacaktır. وَاِذْ قَالَ Musa. Musa o gence dedi ki demek ki yolculuk hakkında bilgi verdi. لِفَتَاهُ Gence dedi ki bu genç onun kölesidir. Onun yardımcısıdır. Onun nesidir? Hizmetçisidir. İslam dini bir edep dinidir. İslam dini bir ahlak dinidir. Onun kölesi olduğu halde Allah subhanehu ve teala kıymetli bir kişidir. Daha sonra kendisine peygamberlik verildiği rivayetlerde geçer. O kıymetli kişiden bahsederken Musa'nın kölesi demez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hiç kimseye bu benim kölem, bu benim cariyem demeyin. Bu benim gencim, genç arkadaşım. Bu benim genç kızım, genç kız arkadaşım. Yani benim arkadaşım deyin. Yani bir yerde çalışıyorsunuz, patronsunuz. Kim bu işçim? İşçim deme. Beraber çalışıyoruz da. Öyle değil mi? Kim bu? Benim eleman. Eleman deme. Bizim orada çalışan, beraber çalıştığımız bir arkadaş. Bakın, İslam dini tevazu, İslam dini <gülüyor> Güzel edep, İslam dini sözde ve tavırda oldukça güzel edebe ne kadar önem vermiş li fetahu Musa Aleyhisselam buyruğu devam ediyor. La abrahu hatta abluqa majma'a El bahrini iki denizin bir araya geldiği yere kadar ben yürüyeceğim ve bu işi hiç bırakmayacağım. Yani oraya kadar gideceğim. Ev amdiu hukuba gerekirse 80 yıl yürüyeceğim gerekirse 80 yıl yürüyeceğim ayet çok açık bir şekilde ilmin faziletine delalet ediyor. Bir peygamber dahi olsanız sizden uzakta bir kimse varsa ve onda size, sizde olmayan bir ilim varsa o ilmi almak için senelerce yürümek gerekirse senelerce yürüyeceksin. Ayet bunu söylüyor. İlim bu kadar nedir? Faziletlidir. İlim bu kadar önemlidir. İlim bu kadar değerlidir. Bir peygamber bile olsan Oraya gideceksin. Gerekirse 80 yıl yürümek icap ederse ne yapacaksın? Oraya gideceksin diyor. Gitmeden önce diyor ki la ebrahu. Ben bu işi kesinlikle yapacağım. Bir işe başlamadan önce kararlı olacaksın. Belki yaparız. Hadi bir deneyelim. Biraz gidelim demeyeceksin. La ebrahu ne bildirir? İstimrar bildirir. Ben bunu sonuna kadar yapacağım. Sonuna kadar bu işin peşine düşeceğim. Bu işin sonuna kadar ben bunu gideceğim. Ben bunu ne yapacağım? Yapacağım. Bir işe başlayacağın zaman kararlılık lazımdır. İnanmak, karar vermek, tam anlamıyla o işi yapacağına dair inanmak nedir? Senin o işi yaptığın, yapmanın yarısıdır. İnandığın zaman, karar verdiğin zaman, kesinlikle bunu yapacağına azmettiğin zaman ne yapacaksın? Bu işi yapac yapmanın yarısına gelmişsindir. Diyor ki Musa aleyhisselam la abrahu ben bunu bırakmayacağım. Ta oraya kadar gideceğim. Hukuba gerekirse 80 yıl. En yani 80 yıl gibi bir süre. Farklı farklı manalarda vermişler önemli değil. Ama fi ha diyor değil mi ayette? Orada Amme suresinde senelerce kalacaklardır. Senelerce kalacaktır. Hukup uzun yıllara tekabül eder. Musa Aleyhisselam ilim tahsil edecektir. İlim tahsili en değerli şeydir. İlim tahsili o kadar değerlidir ki Adem Aleyhisselam yaratıldığında Allah subhanahu aleyhi önce ona ilim öğretmiştir. İlim tahsili o kadar değerlidir ki Allah subhanahu aleyhi ve bize emretmiştir. Artır dememizi emretmiştir. Ya Rabbi neyi artıralım? Rabbiz idni ilma ilmimizi artır diye emretmiştir bize. Bunu artırmasını Dua etmemizi emretmiştir. İlim o kadar değerli, ilim o kadar faziletlidir ki faziletli işlere ulaşabilmek için büyük gayret sarf edeceksin. Sadece ilim değil, eğer hedefin büyükse gayretin büyük olacak. Hiçbir zaman büyük işlere basit gayretlerle ulaşamazsın. Ben çok zengin olmak istiyorum diyor adam, dünyayı hedefliyor. Onda kalkıyor, üç saat çalışıyor, iki saat bilmem olmaz. Gece gündüz çalışacaksın gerekirse. Ben ilim talebesi olacağım diyor, günde sekiz saat uyuyor. Ben şunu yapacağım diyor, tembel. Bu insanlar bu işleri yapamaz. Eğer hedeflediğin faziletli bir şeyse, eğer hedefin yüksek bir şeyse, eğer hedefin gayen yüksek bir değere ulaşmak ise nedir? çok çalışacaksın. Kardeşler bizim hedefimiz tevhid davasıdır. Bizim hedefimiz tevhid davasını yeryüzünde ikame etmektir. Bizim hedefimiz insanları şirkten men etmek, Allah'ın hükmüne hükmedilen bir ortamlar oluşturmaktadır. Ve bizim gayemiz gayelerin en büyüğüdür. Bizim hedefimiz hedeflerin en büyüğüdür. Bizim hedefimiz ilim tahsil etme hedefinden çok daha büyüktür. Bundan dolayı davası tevhid davası olanlar Gayreti, tevhid gayreti olanlar çok çok çok çalışmalı. Gerekirse yüzyıllarca yürümeyi göze almalıdır. Hiç kimse bir başka nasihat burayla ilgili kendisini yeterli görmemelidir. Bir Allah'ın Allah'ın kendisiyle konuştuğu bir peygamber dahi olsam biraz önce anlattık. Kendisine yakın kaldığı bir peygamber bile olsam, melekler vahyi yazarken... Kalemlerinin hışırtısını kulağınla duyan bir peygamber bile olsan hiçbir zaman yeterli değil. Senden daha iyi bilen ya da senin bilmediğini bilen mutlaka birileri vardır. Arkadaşlar İslam alimleri bu ayeti rehle için delil getirmişlerdir. Rehle yolculuk demektir. Ve İslam alimleri kendi dönemlerinde uzun uzun yolculuklar çıkmışlardır. Uzun uzun ne yapmışlardır? Yolculuklar yapmışlardır. Bildikleri bir hadisi... Bizzat sahibinden duyabilmek için 1200 kilometre bir ay boyunca yürümüştür sahabe. İmam Bukhari Kitabul ül ilmin hemen başında naklediyor. Cabir bin Abdullah bir hadis duyuyor. Duyduğu hadisi kişiye diyor sen bunu kimden duydun? Ben bunu Abdullah bin Uneys'ten duydum. O nerede? Şam'da. Onu öğrenmek için Şam'a gidiyor. 1220 kilometre bir aylık mesafeye gidiyor. İlim ancak yolculuk, yap yolculuk yaparak Elde edilen bir şeydir. Alkame i̇bn Kays Hazreti Ömer'den bir hadis işitiyor. Hazreti Ömer'den bir hadis işitiyor. İşittiği o hadisi Hazreti Ömer'in ağzından duymak için Kufe'den Medine'ye gidiyor. Dikkat edin yeni bir şey öğrenmek için değil. Dikkat edin yeni bir bilgi edinmek için değil. Nazil isnadı ali isnat seviyesine çıkarmak için bu yolculuğu yapıyorlar. Yani hadis bana geldi. Kimden geldi? Zeyd'den geldi. Zeyd sen kimden duydun? Amr'dan duydum. Senet üç kişilik. Bu senedin seviyesini yükseltmek için direkt, direkt Amr'ın yanına gidiyor. Sen bunu söyledin mi? Söyledim. Bak senet oldu 2. Nazil isnat ali isnada yükseldi. Yeni bir bilgi edinmek için değil. Var olan bilgiyi daha tekit, daha güçlendirmek için binlerce kilometre yol yapmışlar Ebu Hatim yolculuğa çıkmış attığı adımları fersahları saymış bin fersah olduğu zaman diyor yaklaşık 5000 bin kilometre saymayı bıraktım diyor 5000 bin kilometre Türkiye'nin başından sonra birkaç kere gitmiş gelmiş ilim tahsili için Ahmet bin Hanbel diyor ki ben müsnedi yazmak için dünyayı iki kere dolaştım diyor dünyayı ne yaptım İki kere dolaştığım hutbemizin konusu değil ama bunun mantığını anlatayım ben size. Mantığı şu. Şimdi sizin evinizde olduğu gibi Riyas-ı aç, hadis oku bu böyle değil. Riyas-ı nerede biliyor musunuz? İşte Kufe'de beş tane hadis var. Kimde? Şu adamla. Gidip ondan öğreneceksin. Başka çıkar yolu yok. Kufe'den duydun ki Medine'de bir adam varmış. Yirmi tane hadis biliyormuş. Gideceksin adamdan öğreneceksin. Kitapta yazmıyor. Ondan öğreneceksin. Bundan dolayı er-rihle fi talebil hadis hadis için yolculuk yapmak İslam ümmeti arasında çok meşhurdur. Alimler bu ayeti buna delil getirmek için ne yapmışlardır? <gülüyor> Bunu bu ayeti buna delil getirmişlerdir. Evet. İlim talebesi ilimde ilerlediği zaman onun için iki tane yol vardır. İlim öğretmek, ilim öğrenmek çünkü ilim öğrenmenin hiç sonu yoktur. Bizim alimlerimiz sekerat halindeyken dahi ilim tahsiline devam etmişlerdir. Peki hangisi daha faziletlidir? İslam alimleri bu ayetten çıkarken ilmi öğretmek değil, ilmi öğrenmek daha nedir? Faziletlidir. Çünkü Musa aleyhisselam bir peygamberdir. Onun asli görevi, talim, öğreticiliktir. Ama bir ilim duyduğu zaman o işi bırakmış, diğerine ne yapmıştır? Gitmiştir. İlim öğrenmek her zaman ilim öğretmekten daha faydalıdır, daha faziletlidir. İkisi bir arada olursa tadından yenmez demişler. O senden daha bilgilidir diyor hadiste. Bu harada geçen hadiste bizim Hızır diye bir kulumuz var Hızır diye. O senden nedir? Daha bilgilidir. Daha mı bilgili değil. Onun senin bilmediğin başka bilgiler var. Burada ne kastedilmiş? Lafızlarda mutlak kullanıldığı zaman lafızlar her zaman ama her zaman bütün sertleri kapsamaz. Kardeşlerin tamamı bize geldi. Benim 20 tane kardeşim var. Kardeşler bize geldi. 20'si de gelmeyebilir. 18'i gelmişse çoğunluk kastedilmiş olabilir. Çünkü Musa Aleyhisselam şeriat sahibi bir peygamberdir. Musa Aleyhisselam'daki bilgi her açıdan Hızır Aleyhisselam'daki bilgiden çok daha fazladır. Ama o senden daha çok bilgili demek, yani senin bilmediğin bazı hususlar onda var. Git onları öğren demektir. Evet. Devam ediyoruz. Musa aleyhisselam yolculuğa çıkacaktır. Yalnız başına çıkmamıştır. Yanına bir kişi almıştır. Hizmetçisini almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişinin yola tek başına çıkmamasını istemiş. Tek başına çıkılan yoldan nehyetmiştir. Yolculuğa mümkünse mümkünse mutlaka ama mutlaka birden fazla kişiyle çıkmak, beraber çıkmak gerekir demişler. Evet. Yolculuğa çıkarken yanlarına balık almışlar. İmam Kurtubi diyor ki işte bu diyor ayet diyor bizim bu cahil Allah'a tevekkül ederim diyen kafasız diyor ee, sofileri reddedir diyor. Allah'ın peygamberi bile yola çıkarken ekmek almış, yiyecek almış. Bizim zamanımızda diyor şey yaparlar ya da bir zamandan bahsediyor. Allah'a tevekkül ettik diye hac yolculuğuna çıkarlar yolda aç kalırlar ondan bundan dilenirler diyor. Tedbirlere sarılmak, vesileler elde etmek kesinlikle ama kesinlikle tevekküle aykırı değildir. Musa aleyhisselam yolcular çıkarken yemek almış yanına öyle değil mi? Yiyecek bir şeyler almış demek ki Allah bize ne verirse onu yeriz dememiş. Allah'a tevekkül etmekle beraber sebeplere ve vesilelere çıkmak nedir? Güzeldir. Evet. <gülüyor> Ayette devam ediyor arkadaşlar. Felemma felemma belaga mecma nesya. Onlar uzun bir yolculuk yapmışlar. Yolculukta aslında Hızır Aleyhisselam'ı bulacakları yere ulaşmışlar. Hedefe ulaşıldı. Hedefe ulaşılana kadar hiç yorgunluk hissedilmemiş. Orada oturuyorlar, yemeklerini yiyorlar. Hatta bir rivayete göre bir gece kalkıyor, kalıyorlar. Bir gece kalıyorlar. Uyuyorlar, dinleniyorlar. Sonra kalkıyorlar, yolculuğa devam ediyorlar. Aslında buluşacaklar yer orası. Ama bu esnada balığı orada unutuyorlar. O ikinci kısımdaki yolculuğa gelince diyor ki, diyorlar ki, bu yolculuk bizi ne yaptı? Çok yordu. İkinci kısımdaki yolculuk aslında daha az bir mesafe. Birinci kısımdaki yolculuk çok uzun bir mesafe. Ama alimler demişler ki asıl varılması gereken yere vardıktan sonra daha fazla yol kat etmek yorgunluğa sebep olmuş. Ama asıl hedefe kadar ne kadar uzun olursa olsun nedir? Yol kişiyi yormamış. Hedefe kilitlendiğin zaman, hedefe yöneldiğin zaman asıl hedefe yönelik yaptığın faaliyetler ne yapmaz? Seni yormaz. Ama hedeften çıkıp da hedefi açtığın zaman orası seni yorar demişler. Bu da alimlerin çıkardıkları kitaplarında. Ne siyah ikisi unuttu. O ikisi unuttu. Unutmak insani bir zaafiyettir. Unutmak insani fıtri bir haslettir. Unutmaktan dolayı hiç kimse ne yapmaz? Kınanmaz. Musa Aleyhisselam oradaki hizmetçisini sen niye unuttun? Sen niye şöyle, sen niye böyle? Azarlamamıştır. Çünkü unutmak e, bir şey değildir. Kınanacak bir hasret değildir. Evet. Diyor ki ayette Fenesya ikisi birden unuttu. İkisi birden ne yaptı? Unuttu. Hal unutan nedir? Gençtir. Unutan genç ikisi birden unutmadı. Unutan Musa Aleyhisselam'ın hizmetçisi bu Kur'an'ı bir üsluptur kardeşler. Bu nedir? Kur'an'i bir üsluptur. Bunu iyi bilin, iyi öğrenin. Çünkü bu üslubu bilmeyen, aslında bilmeyen değil de Kur'an'daki bu üslubu halktan veya sizlerden gizleyenler Kur'an'dan çok garip çıkarımlarda bulunuyorlar. Kur'an'da İki şey zikredilir, o iki şeyin ikisinin de kastedilmemiş olabilir. Mesela merajel bahreyni yelteğiyan, beyine huma berzahul laybğiyan, iki deniz var, birisi tatlı, birisi tuzlu. O iki denizden ya hruju min huma, o iki denizden çıkar, lüvel merjan, lüvel merjan çıkar, ikisinden çıkmaz ki. Nereden çıkar lüvel inci ve merjan? Nereden çıkar? Tuzlu sudan çıkar. Allah şu fano ete, ikisini kastetti ikisini zikreddi ama birini kastetti bunu iyi bilin. Çünkü bazı insan yani burada hutbede uzatmak istemiyorum. Kur'an'dan öyle garip çıkarımlarda bulunuyorlar ki. Mesela adam diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara gönderilmiştir. Cinlere ise cinlerden peygamber gönderilmiştir. ehl sünnet cinlerden peygamber gönderileni kabul etmiyor. Delil olarak ya maaşaral cinni vel ins Ey cinler ve insanlar topluluğu size içinizden ayetlerimi okuyan peygamber gelmedi mi ne demek? Cinler topluluğu size, insanlar topluluğu size gelmedi mi demek değil mi bu? Halbuki bu böyle değil. Ey cinler ve insanlar topluluğu içinizden yani insanlardan demektir. Ve bu Kur'an'da çok kullanılan bir üsluptur. İkisi unuttuğu halde, biri unuttuğu halde Allah o ikisi unuttu demiştir. Bu da bilgi olarak bir hutbede aslında zikredecek bir şey değil ama yeri gelmişken söyleyeyim. Evet Musa aleyhisselam yolculuk esnasında diyor ki biz çok yorulduk. Haydi şu yemeğimizi getir de yiyelim. Çünkü biz çok yorulduk. Kişinin ihbar makamında başına gelen sıkıntılar dile getirmesi şükre, muhalif, sabra muhalif değildir. Yorgunsan ben yorgunum diyebilirsin. Aciziyet ifade etmek için değil şikayet etmek için değil. Bir şey ummak için değil. İhbar, nasılsın? Yorgunum." Bu sabra muhalif değildir. Hastaysan "Kardeşim nasılsın? Elhamdülillah çok hastayım." demek sabra muhalif değil. Musa Aleyhisselam yorgundur. Yorgun olduğunu ne yapmıştır? Söylemiştir. Yorgun olduğunu söylemiştir. Evet. Allah Subhanahu ve Teala insanoğlunun yaşamında ona işaretler vermiştir. İnsanoğlu bu işaretleri ne yapması lazım? çok iyi ama çok iyi çıkarması, bu işaretleri çok iyi anlaması ve ona göre hareket etmesi gerekir. Musa Aleyhisselam yolculuk yapıyor. Bir yerde dinleniyorlar. Sonra kalkıyorlar. Biraz daha devam ediyorlar. Bir bakıyorlar ki Balık unutmuşlar. Balığı unutmanın altında yatan etken nedir? Buradan çıkarmamız gereken ibret nedir? Buradan çıkarmamız gereken ders nedir diye düşünmeseler neyse balık kalsın deyip devam edecekler. Hızır Aleyhisselam'la buluşamayacaklar. Ama balık onlara bir ayet, bir ibret kılınmıştır. Bundan dolayı hayatınızda bir şey meydana geldiği zaman hep bunu sorgulayın. Bu benim başıma niye geldi? bu niye böyle oldu ben niye bunu unuttum ben niye burada hastalandım benim başıma bu sıkıntı niye geldi ben şunu niye böyle ya devamlı ne yapın devamlı hayatınızı soruklayın başınıza gelen hadiselerden ibret çıkartın evet. <gülüyor> bir başka husus bazen unutmayın en olumsuz hadiseler bazen en sıkıntılı hadiseler çok büyük bir faydaya Sebep olabilir yolculuktasın karnın acıkmış öyle bir yoruldun ki artık oturup öğün yemeği yiyeceksin yemek kaybolmuş büyük bir musibet değil mi büyük bir sıkıntı değil mi ama kaybolan yemek kaybolan balık senin hızırdan ilim tahsil etmene vesile oluyor o halde başımıza bazı sıkıntılar gelebilir. Başımıza bazı dertler gelebilir. Başımıza bazı musibetler gelebilir ama bilmiyoruz bu dert, bu musibet, bu sıkıntı bize hayır mı getirecek yoksa bizim için şer mi umuluyor? İşte biz bunu ne yapmamız bazen bilemeyiz. Evet. <gülüyor> İslam alimler demişler ki bir peygamber bile olsan hizmetçiyle beraber oturup yemek yiyebilirsin. İnsanlarla oturup ister hizmetçi olsun, ister gariban olsun, ister yoksul olsun, ister miskin olsun ve sen ister kral ol, ister aziz ol, ister büyük bir alim ol. Bir hizmetçiyle oturup da yemek yemen neye? E, aykırı değildir. Senin konumuna hiçbir şekilde aykırı değildir. Musa aleyhisselam ne diyor? Getir şunu beraber yiyelim diyor değil mi? Musa aleyhisselam olsan bir hizmetçiyle beraber yemek yiyebilirsin. Vaktimiz geçiyor. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Musa A.S.'nın yanındaki o arkadaşı diyor ki: "Felim ma jaza qalil fatahu atina qadaena, lakt laqina min seferna haza ne sababıra yandıq?". "Qal arayte izayna ila sahra biz o sahra'da bulunduğumuz zaman, fäinni nesihtun hout ben bala unuttum, ben bala unuttum. Vama ensaniyyehu illa şeytam. Onu bana unutturan ancak şeytandır." Allah hayrı da yaratmıştır, şerri de yaratmıştır. Ehl-i sünnetin görüşü budur. Mu'tezile bu veya buna benzer ayetlerden şerri Allah yaratmamıştır diyorlar. Ama ehl-i sünnet hayrı da yaratan, şerri de yaratan Allah'tır. Hayır Allah'a isnat edilir. Edeben şerri ise Allah'a isnat etmek uygun değildir. Cinler diyor ki وَاَنَّا لَا نَدْرِي اَشَرٌۜ uridir bimen menfil, ardı en arada bihim rabbuhum rashida bu hadiselerle, bu olan olaylarla bizim hakkımızda şer mi yazıldı yoksa rabbimiz bir hayır mı diledi bak hayrı kime nispet ettiler Allah'a şerr ise Allah'a nispet etmediler e de ben şerri Allah'a nispet etmek uygun değil demiş alimler burada kalalım inşallah önümüzdeki hafta devam edeceğiz Allah subhanahu ve taala'nın kelimeleri bunlar Dün Yusuf suresinde de anlattığım gibi, bugün burada da anlattığım gibi kıssalardan, Kur'an'i kıssalardan çok müthiş ibretler vardır. Kur'an'i kıssalarda çok müthiş ayetler vardır. Bunları düşünün buradan ne çıkartabiliriz diye öğrenin arkadaşlar. Emin olun insanı insan yapan, insanı geliştiren, insanı yücelten, insanı aydınlatan kıssalardır bunlar. Allah subhanehu ve teala hepimize bunlardan hakkıyla faydalanmayı nasip etsin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arkadaşlar dün buradaki çoğunla nasihat ettim ama olmayanlar için bir kez daha nasihat edeyim bu önemli bir nasihat Ramazan ayına gireceğiz yaklaşık 60 gün sonra bugünden itibaren hazırlık yapmamız gerekiyor Ramazan'a birkaç güne kala yapılan hazırlıklar Ramazan'ın bereketli geçmemesini sağlar Ramazan'ınız bereketli geçsin istiyorsanız bugünden itibaren hazırlık yapın hazırlıksız bir iş boşa gider boşa gider evleneceğimiz zaman hazırlık yapıyoruz değil mi? Bir yolculuğa çıkacağımız zaman hazırlık yapıyoruz. Bir hay yolculuğa çıkacağımız zaman hazırlık İlim tahsil edeceğimiz zaman hazırlık yapıyoruz. Namaz kılacağımız zaman hazırlık yapıyoruz. Hiçbir iş hazırlıksız olmaz. Allah'ın izniyle çok bereketli bir aya giriyoruz. Ramazan ayına giriyoruz. Bin aydan daha hayırlı bir aya gireceğiz. O ay her taraftan Allah'ın rahmeti sağdan soldan üstten alttan biz kavuşacağız. Şey yapacak. Kuşatacak. İşte bu rahmetten faydalanabilmek için bugünden itibaren çokça hazırlık yapmamız lazım. Bir, Kur'an okumayı bilmeyenler iyi bir şekilde Kur'an okumayı öğrensin. Bunu mutlaka yapın. İki, çok istifar ederek kalbi kalbinizi teskil etmeye çalışın. Çünkü pis kalplere vahi inmez vahiy inmez. Allah subhane ve teala rasulün ümmet üzerindeki görümeyi anlatırken وزekihim, onları tezki eder kitap ve hikmeti onlara öğretir. Kitap ve hikmet öğretilmeden önce o kalbe kitap, kur'an, vahiy girmeden önce kalbin teskiyesi gereklidir arkadaşlar. Kalp tezkiye olmadan kirli bir kalpte Allah'ın vahiyinin ne işi var? Pis bir kalpte gıbetle, fesatla, hasetle, kıskançlıkla, dedikoduyla Allah'tan gayrısından korkmakla, Allah'tan gayrısından çekinmekle, kibirle, ile, ucupla, dolu bir kalpte vahiy nasıl yaşarsın ki? Çamura inen toprak, çamura inen yağmur, o çamura ne fayda versin? Çamura ne kadar tohum atarsanız atın, ne kadar yağmur yağarsa yağsın, bunun hiçbir faydası olmayacak. Bunun hiçbir faydası olmayacak, olmayacak arkadaşlar. Bundan dolayı bol bol istiğfar edin. İki, amellere kendinizi alıştırın. Yavaş yavaş mesela bu ay özellikle Şaban ayında çok oruç tutun. Bu ay mesela 8 gün, 10 gün pazartesi, perşembe orucu tutun. Şaban ayında mümkünse imkanı olanlar, gücü kuvveti olanlar Davut Aleyhisselam'ın orucunu tutsun. Bir gün tutup bir gün tutmasın. Ramazanda da tamamını oruçlu tuttuğumuz zaman, Ramazandan sonra da gerekli oruçlarımızı tuttuğumuz zaman Allah'ın izniyle çok güçlü bir şekilde... Bu ayları idrak etmiş olacağız. Peki, Vahyettüllâh Rabbil Alem'in namaz için saf inşallah.